Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina min yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu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 İnsanlar ölmüş kimseyi kabrine defnettikten sonra oradan ayrılıyorlar biliyorsunuz. Orada beklenmiyorlar İlelebet. Bir müddet orada bekledikten sonra dönüyorlar. Allahu Teala'dan sebat isteriz. Allahu Teala'dan geçmişlerimize rahmet etmesini, onları bağışlamasını dileriz. Orada sorgu başlıyor.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 resul sallallahu aleyhi ve sellem birbirleriyle şakalaşan, gülüşen sahabelerin yanına geldiğinde niye güldüğü, gülüyorsunuz diye soruyor onlara, güldüklerinin nedenini, sebebini soruyor. Şakalaşıyorduk kendi aramızda diyor. resul sallallahu aleyhi ve sellem ağızların tadını kaçıran şeyi çokça anın diyor.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 İslam'ından namazı varsa orada. Orucu varsa orada. Zekatı varsa orada, hacci varsa orada. infakı varsa, sadakası varsa, iyilikleri varsa orada. İnşallah İslam üzere vefat etmiştir. Allahu Teala'dan günahlarının da bağışlanmasını dileriz. Değilse ama tam tersi ise ki Allah muhafaza.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 kalp sapmasından Resul-ü Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah sığınırsa bizim halimiz nicedir. Kulubul ibadi kulubul ibadi beyne usbi'ayni min esabi'ir rahman diyor. Diyor ki kulların kalpleri Rahman'ın parmaklarından iki parmağı arasındadır. Yukallibuha keyfe yaşa, dilediği gibi evirir çevirir.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 Ahirette ne sabah var ne akşam var. Akşam ve sabah meselesi dünyaya tahlikeden bir mesele. Öyleyse Firavun ve onun hanedanını Allahu Teala sabah ve akşam onlar ateşe arz olunur. Yani ateşe girdirilir buyurmakta. Bu dünya azabı değil mi? Firavun şu anda yaşamıyor. Firavun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 Válmeláiket ubási tú egydihim, melekter ona ellerni, onlara o zalimlere urat uzatmistr. Achrjú anfusakum eljám, jánlarni zé çıkarın eljám tuzvuna azab elhunu, bugün sız alçaltıcı bir azabı çekeceksiniz. Onunla cezalandırılacaksınız. Bima kuntu tquulun al Allahı Al elhak, Allaha hak olmayan batıl bir sözü iftira etmeniz sebebiyle ve tüm an ayatihi testekbirun ve onun ayetlerine karşı büyüklenmeniz sebebiyle. Burada Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bu ayeti kerimede kastedilen meleklerin ellerini uzatması kardeşlerim, insanların ruhlarını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 Bu tahavî akidesi üzerine şerh yazmıştır. Orada kabir azabıyla ilgili çok hoşuma gittiği bir ifadesini buraya aldım. Size okumak istiyorum. Kabir azabı berzah azabıdır. Ölüp kabir azabına müstahak olanlar şüphesiz onu tadacaklar. Onlar ister bir kabre defnedilsin, ister suda boğulup cesedi kaybolsun...